Bu, aklın alamayacağı kadar uzak bir ihtimal. Biz, toprağın, onların bedenlerini, hücre hücre nasıl çürüttüğünü, tafsîlâtıyla biliriz. Zaten, yanımızda her şeyin kayıtlı olduğu, şaşmaz bir sicil vardır. Bilakis onlar, kendi önlerine kadar gelen gerçeği yalan saydılar. Artık onlar, kararsızlık ve perişanlık içindedirler. Hiç üzerlerindeki göğe bakmazlar mı?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 Onlardan önce, Nuh halkı, Ashab-ı Res, Semud, Âd, Firavun halkları, Lût'un hemşehrileri, Ashab-ı Eyke ve tüm Bağ halkı da hakkı yalanladılar. Evet, onların hepsi, peygamberleri yalancı saydılar da, tehdidime müstahak oldular, azaba çarptırıldılar. Biz, ilkin yoktan yaratmada bir acizlik, beceriksizlik mi gösterdik ki,